687, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in Bedir esirleri hakkında ashabına danışmasıyla ilgili Enes'in rivayeti, evet, Hz. Peygamber Bedir esirleri hakkında sahabilerle istişare etti, Allah sizi onlara galip getirmiştir, dedi, Ömer, ey Allah'ın Rasulü, onların boyunlarını vur, dedi, Peygamber yüzünü çevirdi, sonra, onlar dün sizin kardeşleriniz idiler, Allah sizi onlara galip getirmiştir, deyince, Ömer sözünü yine tekrar etti, Peygamber yüzünü çevirdi, sonra Hazreti Peygamber tekrar bunu söyleyince Ebu Bekir, Ey Allah'ın Resulü, bizim görüşümüz onları affetmen, fidyelerini kabul etmen şeklindedir, dedi, böylece Hazreti Peygamberin yüzündeki üzüntü kayboldu, onları affetti ve fidyelerini kabul buyurdu, Allah da Enfal, 8. 8.sur 68 ayetini indirdi.